speakout projesi limit aşımı ekolojide limit aşımı terimi bir türün sayıca çok arttı ve kendi yaşam alanını yok ettiği durumu tanımlar limit aşımı yaşam alanının taşıma kapasitesinin aşılmasına ve sonucunda nüfusun dramatik bir şekilde birdenbire azalmasına neden olur. Ekolojistler ve bilim insanları insan nüfusunun dünyanın taşıma kapasitesini aştığını ve ekosistemin yaşam kaynaklarını tüketmekte olduğunu itiraf ediyorlar. Yoksulluk ve açlık ekolojik limit aşımının görünen belirtileri sadece. Savaşlar ahlaki çöküş, sömürgecilik geleneği, kıtlığa ve diğer sosyal problemlere katkıda bulunan bütün diğer faktörlerden de çok, insanların üzerindeki doğal hayatı ve verimliliğini yok ettiği mahvedilmiş topraklarda limit aşımını açıkça görebiliriz. Bir zamanlar herkese yetecek kadar bol bir besin olan balığın neredeyse tükenmiş olması ve aç Çocukların yüzlerindeki ifade de açık birer gösterge. Aşırılıklar gezegen. Aşırı kalkınma, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatura. Global Population Speak Out projesi. Açık Radyo 94.9.